öyle ki, hadi <gülüyor> sünn-i radarnay esferin bir seni çukura düşürdük onu sonra. Yani aynı şeyden hali çukura düşüyor. En büyük, en yüksek bir yerdeyken en aşağıya düşüyor. Sen o kuyuya düşmedin ki ona nasihat olasın. Başkalarına eğer şu duysa Sen o kuyu düşmedin ki ona nesiyat olmasın. O kuyu düşmedikçe sen başkası senden ibret almaz. Çünkü böyle bir şey. O lanet zehrini işte şeytan. O dedi şeytan. Normal zamanda o da Allah demek. O üçüncü tekil şahıs daima odur. Bilinmeyen Allah'tır. Sen de ondan ibret al. Alıp Hakk'ın rahmet şekerli yer. tam şeytana uyma da şeytana halini gör, onun semtine uğrama, Senkin Allah'ın rahmetine, ona rahmeti almış. Allah'ın rahmeti, rahmet yağmur rahmeti rahmet biz An Anadolu'da yağmur denmez, rahmet denir, Rah rahmet yağıyor, gökte rahmet yağıyor, sen de onun o rahmetten hisseni al. Bu mevzu burada bitiyor. Şimdi bugünkü asıl mevzuna geliyoruz. Bir diğeri koksun diye, iyi diğeri koksun diye Oğuz Kütlerinden birini öldürmeye kasıtları Şimdi aklıma ne geldi? Galata Mevlası'nın girişinde bir türbe var ya, orada ikinci Mahmut'un o ağzama, Ezira Hasan. Neyse, Adam oturdu. Yatar. Kafası orada dört bir güldü koy gelebilir. Hanedefendi. Hanedir bence. Haydi efendi. Neşad efendi. Bu Haydi efendi. Ezira Hasan yani ben bugünkü başkayım. Diye dedik, Aslında edici mahcup ediliyor bundan. Maalesef çekiniyor. Adamın hiç şakası yok. Bir gün bir çarşıda birisi bir, bir hat karıştırmış. Kaçmış, yakalanmamış. Diyor ki, falan şuradan sayın, yüzler dükkan sayın, yüzbirinci dükkandaki adamın getirme kafasını kesin. ve yani adam günah yok. Aa, ama, böyle bir haysi oldu kafa giriyor. Kimse yapmasın. Hak şansı bu, kafası ne seçersin. Haydi bende. Şimdi, bu da böyle bir, şey, yani, misal verin ki onu, onu göre anlayayım. O Oğuz Türkleri bizim çok sevdiğimiz atalarımız Oğuzlar. Ama yani, neresi var? O Oğuz Türkleri kan dökücü işlerinden birkaçı kan Yağma yağma etmek için ansızın bir köyü vurdular. Köye baskın yapıyorlar. O köyün Ayağınından söz geçenlerden iki kişinin iki kişi buldular ve birini öldürmek için acele ettiler. Adamı öldürecekler. Onu kurban etmek için ellerini bağlar. O zavallı adam, elleri bağlı ayağın söz geçer adam dedi ki, ey yüksek usul ve erkan şahları e, güzel karar verenler. En, en büyük e, karar verenler sizsiniz. Şah olmuşsunuz. Ne yüzden benim canıma kastediyorsunuz? Ne, ne sebeple kanıma susamışsın? E ben, ne yapayım ben size? Yakalım, e, günahım suçum yok. Suçu Hiç biri bilmiyorsunuz. Niye yani? Böylece fakir ve çıplak bir halde iken benim öldürmemde ne hikmet ve garaz vardı. Ne bir sebep ne de bir suç var ortada. Ama siz beni öldürmek Şu arkadaşım ona diyordu ki şu arkadaşını sağ bırak bırakacaktı. Arkadaşın korsun da altın çıkarsın diye seni öldüreceğiz. Mesela onlar altın var demişti. Zenginler, ayağından zenginler ya. Altınlar o desek gibi altın falan yerde senden kovsun, senin öldüğünü de senin paranı, malını verip kimse söylesin. Gaye o. O zaman dedi ki, o bir bir bir bi, bi, bi çare benden daha fakirdir. Onu söylüyor. O cevap verdi ki, o farklı kasten ıı, ihtiyar eylemiştir altınamada. O fakirliğe mahsusuna söylüyor, onun parası vardır. O bir dedik ki tekrardan, Mehmet abi olunca, hani içinden böyle kötü hisler geçir, vehim, içinden böyle hisler geçirir. Her ikimiz de biriz. ihtimal beş çek makamındayız. Yani ikimizin de parası var. ve bu anda ikimiz aynı seviyedeyiz. İkimiz de fakiriz. Yani, o fakirse ben de fakirim. O zenginse ben de zenginim. Aynı seviyeliyiz. İhtimal. Sen bizi böyle zannediyorsun. İhtimal ve şek böyle zannediyorsun. Kötü zannediyorsunuz. İkimizi gözlemliyorsunuz. Yani ikimize de altın bulunduğunu katiyen bilmiyorsunuz. Bir i̇htimal diyorsunuz. İhtimal ve şüphe üzerine hareket ediyorsunuz. Ey şahlar. Orda, ey şah orada, Amin. El haydu Şah o Cevkurusundan. Ey Şahı, evvela onu öldürün de ben korkayım ve altının bulunduğu altının bulunduğu yeri göstereyim. Ben öldüğüm, onu öldürün diye bu da acayip. Hazreti Mevlana bu kıstadan alacak hisseyi beyan için buyor ki hani kıstadan hisse vardı bir şey anlat ondan herkes bir şey alsın. Lazım. O halde Allah'ın lütuf ve keremlerini gör ki, Allah'ın nimetlerini gör ki, o lütuflar ve keremler sayesinde biz ümmetlerin sonunda ve ahir zamanda geldik. Şimdi Allah lütfetti. Biz o lütuf göre insanların en sonunda geldik. Ötebesimiz, şimdikâk. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir gün Peygamber'in işte ashabına demiş ki, ashabı peki yarı yarı zorlar biz seni gördük. Hani senden şiş şereflendik, gazetiklendik. Peki senden sonra gelenler ne olacak? Onların hali ne olacak? Onlar sizden daha kıymetli. Siz beni gördünüz. Benden aldınız. Beni gördünüz ki inandınız. İç, İçinize inanmaya çok oluyor. Fakat onlar beni görmedikleri halde inanacaklar. Onlar size daha kıymetli. Budur böyle. Bu halde Allah'ın kelemleri diyor ki, o lütuflar ve kelemler sayesinde biz ümmetlerin sonunda ve Allah'ın verdiği nimetin hepsinden bir hepsinden hisse aldık, hadiselerde hisse aldık sizin gibi daha birçok iyi kimseler gördük. Onları da kaçıp, kötülükten kaçırıp, ila koştuk biz şanslı insanız. Onu, onu söylemek istiyorum. Şimdi ben size her zaman söylerim. Benim bir kızım var. İki tanrım var. Ama o benim kızımdır. Benden oldu. Yani bana iyi pataklar. Ne dese ya yani, ne. Beni söyledim. Ama siz öyle iyisiniz. Siz bilmeyaktan buraya geldiniz. İhtimale var buraya geldiniz. Beni tanımadınız, hükmediniz. İyi miyim, kötü müyüm onu da bilmediniz. Ama ihtimal ederek yani geldiniz. O zaman size benim nazaramda kızımdan daha teyitli, daha daha, daha, daha, daha büyük etsinliyorsun. Anlatma bunu yapıyorum. Yani şöyle, biz de bu ilgilenişler biz güçler fasyelere karşı çalıştık. Harenden ilk hatayı yapıyoruz. yapıyoruz. yapmamak istiyoruz. Ama yine de bir hatalar yap, yap, yap yapıyoruz. İşte bütün bu nimetler, kazıları gördük de geldik. Ben biz çok şükür Allah bize bu lük biberde tedbiri aldık. Tedbiri almaya çalıştık. Ama aldığımız kadarıyla Allah Allah o işi kişidi. Bizim başımızda geldi Asırları sonu, karnların evledi karn bakın diye oturuyor. Karn. Ne Karn, karn, karn. Boyunuz, Asırların sonu karnının evlidir. Has-i Şerif'te Ağurüs Nezbük'ün Açıklaması var. Bu beyi biz sonraya kaldık. Fakat bütün ümmeti, sarifeyi geçtik. Sarife demekte de, <gülüyor> Hazreti e, Peygamber ümmeti. Peygamber ümmeti. Demin ki dediğim şey, başka bir anlatım. Biz sonya kaldık fakat bütün ümumi, saniyetteki bütün peygamberi, gören geri geçtik. Peygamber görenler görenden sadece onu gördüler. Ama biz onu görenleri de gördük. Onların başından geçenleri de okuduk. Alimleri de gördük. Kötüleri de iyi de gördük, kötüleri ve onlardan bir şeyler çıkamaz. Onu görenler sadece onu gördü, iyiğini gördü, kötüyü görmediler. Bizerten gördüğümüz için onlardan daha talihliyiz. Onların bir kebir alma şansları yoktu. Çünkü seni görüyorlar Bizi o şansımız var. İyi de gördük, kötü de gördük. Hacı Şevki Şah'ı eski ümmetleri geçmiş olmamız derece ve sevap itibarıyla. Hatta kelimullah olan Hz. Musa. Hazreti Musa niye, niye kelimullah? Abdullah konuştu ya, Surda orda, orda kelimeler onun için Allah'ta kelam etti. Musa, ümmeti Muhammedten olmayı ve bizim aramızda bulmayı istemişti. Hazir Musa Allah'ya yar vermiştir. Yarattın, nasılsın beni? o e, Hazir Muhammed ümmetin arasına katil etti. Yar vermiştir. Nasıl bir gemer oldu bizim peygamberimizin ne kadar muazzam akıllara sığmayacak, halet bilecek kadar olamaz. Bence bize miras, gitvekini miras kandili var. İnşallah onu da anlatacağım. Efendim, şeyi e, bilmek lazım. Nuh ve Hud Aleyhisselam'ın kavimleri helak oldu. Onların helaki, bizim ruhumuza rahmet olduğunu gösterdi. Niye helak ettik Allah onları? Bir takım suçları, kusurları vardı, günahları vardı, helak etti. E biz onu gördük mü? geç çoğunsa görenlerin yazdan okuduk yalması. Söyledi Allah, Allah'ın sözüne inanıyoruz. E onlardan niye helak olduğunu bildiğimiz için onların yaptıklarını yapmamak için e şansımız var. Değil mi? Onlar o şanstık daha evvel onları gördü ama yine şeker yok ya nefis de daha evvel nok bahadır adem gördü adem şiti gördüler. bütün peygamberleri ona ona göre binlerce peygamber gördü şimdi bize Allah işte 27 peygamberi adını vermiş bütün etmiş on peygamberin sayısı 27 değil 120 yüzlerce, binlerce. Ama Allah bize 27'sini göstermiş. E ben peygamber görmediğim hiçbir kavme eziyet etmeyeceğim. Öyle ki herkese o içi şey göcenin göre, çıkacağını demek ki herkese de peygamber gitmiş. Allah bize 27 tanesini saymış. Asıl çoğuna bedeldir. İnsanlar görüyormüş Görmüşler. bakın böyle oluyor böyle de bunlara da e, anlamak lazım. Mahlim ya Muhamed Aleyhisselam babi ve engezine, engezine dediğimizler bu Bağdat'ta Türkiye arasında çok şey o oğullar üstü işte, Türkiye sınırını en aşağısı. Cezire halkını imana davet etmeye memur olmuştur. Uzun müddet aralarında bulundu. Halkı iman ve tevhide davet etti. Pek az kimsenin madası imana gelmedi. <gülüyor> Nihayet Hazreti Nuh onlara beddua etti. İnkisar. bizim halkımızın şu an inkisara <gülüyor> intizar derdi. İnkisar bakma şöyle. İnkisar, dedi, böyle. Onun yanmış, e, de böyle. Onu yanlış arada bir insan etti, dedi. Etti ve bir gittik, gemi yapmaya memur oldu. Madem ki sen ümmetinde bu kadar şikayetçisin, bir gemi yap, dedi. Gemi yapıldı. Sonra ekmek pişirilen bir tandırdan su uçkırdı. Tandır gören var mı içindir? Köylerde tandır var, bir şey. Yani çok i̇çinde tezek mihtarı doluyuna, e, onun ateşinden üstünde ekmek bir şey. Su pışkırdı, sürekli yağmuran yağdı, Nicle ve Fırat meyveleri taştı. Hz. Nuh iman etmiş olanlarla beraber gemiye bindi. Gemiye girmeyenler tufan dalgaları arasında boğuldu. Hatta Nuh'un Kenan ismindeki orada kafir olduğu için boğulanlar idi. Oğlum gevşek gemiye gir. Yok baba bak dağlar ve ben dağlara çıkarım. Gevşek su orada kaplayacak. Yok baba dağlar kaplamaz. Su orada kapladı. Gemi bir mütev su üstüne serikten sonra Cudi Dağı Dağı'nın üstüne oturdu. Herkes Ağrı Dağı der ama Kur'an-ı Kerim tarafının Cudi Dağı'dır. Tufanın umumi veya mevzu olması itilaflı bir meseledir. Yani ya bütün dünyada tufan oldu o anda veyahut da sadece e, Mezopotamya'da. Mezopotamya, işte Fırat Bey Gizli'nin tuvalında o bir büyük havale. el Cezire'de de yukarı Mezopotamya'da. Fırat ve Geçen, Türkiye'yi terk ettiği yerlerde olmakla da e, El-Cezir'e'dir. El el Tuğfanın umumi veya mevzi olması itilaflı bir meseledi. Kimisi bütün dünyada oldu diyor. Kimisi sadece Batamya Havaresi'nin ve Puzadereş Havaresi oldu diyor. Bir Büyük olamadı. Umumi oldu yani suların en yüksek dağları 15 arşın, 15 arşın, e, arşın 68 santimetrelik bir şeydir, ölçüdür. E, Dergide parmak ucundan şu dirseğe kadar olan mesafedir. Arş, o, o, o, o zaman insanlar ne kadar büyük ki buradan burada 68 santimetrelik? Efendim, e, bütün Azad kabde. Tevrat'ın rivayetine göre, Devlet, bu Tufan Hazreti, Tevrat'ta da de vardı, İncil'de de vardı, Kur'an'da da vardı. Ama Kur'an, Tevrat şey, ve İncil muharref, yani değiştirildiği için onlara pek itibar etmeyiz biz. Tevrat nazil oldu, İncil nazil olduğu zaman eyvallah da, ama bugünkü Tevrat'ta İncil'e inan, yok da İncil hangisi doğru daha dört yüz taneymiş, dört tane kalmış. Tevrat'ın göre naklederler. Fakat Tevrat, muharref bir kitap ve değiştirilmiş bir kitap olduğu için onun her dediğine inanmak mevzuetinde değiliz. İşte Oranın o kadar hiç okumamışlar. Hazreti Nuh, Babil ve El-Cezire, Babil bugün Bağdat civarında bir şehir. E, Hz. Nuh Bağdat ve Babil, e, Babil ve El-Cezire halkına mebus bir peygamberdi. Sadece o halka gönderilmiş yani o zaman Ninova, El-Cezire'de de oralara gönderilmiş bir peygamber. Onlar Allah'a iman etmedikleri ve put bırakmak, bırakmadıkları için boğuldular. Mesela Güney Amerika'daki insanlara ne tabağatı vardı ki tu tufan umumi olsun da yani şimdi tufan umumi olduğunu parçalıyor ve Güney Amerika'daki insanlara ne günah var ki boğulsun onları peygamberde gönderilmediyse eğer, ne günahları var ki gönderildi ama zaman zaman ve ayrı ayrı yine kerbat ve sefine nuhun sefine gemi demektir. sefine gemi. Nuh'un gemisinin 300 arşın boyunda 30 arşın elinde 1000 ne kadar derinti olduğunu ve 3 tabakalı 3 kat bulunduğunu yazar. Kur'an bundan bahsetmez. Yalnız şunu der, biz Nuh'u levhalarda ve halatlardan mürekkep bir merkebi bahriye bindirdik. Merkebi Bahri, bahri deniz eşeği, deniz eşeği. Yalnız burada, Kur'an'da başka şeyler de var. Kur'an'da, onu okuduk geçenlerde, Yemin ateş ve su kaynattığı, o su sayesinde yürüdüğü yazar. Yani buharlı gemi. Hazreti Nuhur doğrusu buharlı. Bu hangi gücüyle çalışıyor? Bu da şu ki, teknoloji sadece bu zamanda değil, o zaman da varmış. Fariye bekliyor. Fariye bekliyor. Yani Yaptı, ocağını gemi yürüyor. Yani buhar varsa, buhar makinesi, var. Buhar türbünleri de var gibilerde. Biz nuhu levhalardan ve halatlardan bir bir merkebi bahriye, bini bahri deniz bahriye var deniz kuvveti bahriye bakar. bahriye biliriz. Demek ki de şu halde nuhun teknesi tahtalardan halatlarla birbirine bağlamış, bazı ve bazı yerlerini çivilerle muhlanmış bir sal olduğunu gösteriyor. Bu da böyle tarif ediyor ama Kur'an'da öyle öyle yazıyor. Hal meselesi tufan, şimdi hal meselesi, tufan meselesine hal diyerekten bir kitap varmış. Adlı bir risale görmüştüm. İlk küçük bir kitap. Kimin mesele olduğunu hatırlamıyorum. Orada tufan meselesi pek iyi tetkik ve hal edilmiştir. Bulursanız mütalya bulun. Öyle bir kitapta. Nuh'un teminsan hakkında birçok mayma verilmiş, o gibi okumak yazsın, nasıl kocakacak. Hut kavmine gelince, çünkü işte bu hut, bir de Kur'an'a Hut diye bir sure vardı bu Hud suresi. Peygamber hepimiz de Hud suresini böyle demiştir. Hud suresi diye tehditler dedi Peygamber çok korkutmuş. Hud beni kocattı. Gelince bunlara ad kamide denir ki Yemen'in ahkaf tarafında oturuyorlardı ahkaf tarafı Yemen'in güney sahil bölgesi onun iç bölgelerinde oturuyorlardı güçlü kuvvetli iri yarı adamlardı. onların cismen iriliği taşma söylemekten çek çekilmeyen kimselerin gözlerinde o derece çıkarmış ki güya göz bunların filiği o kadar abartılmış ki göz pınarlarında ceylanlar yuva yapar ve yavru çıkarlarmış da bunların haberi olmamış. demek ki dağlara kadar büyük bir adamlar bu efsaneyi nereden çıkarmışlar biliyor musunuz? Bu, e, Nazmi Cevdi'nin Allah'ı alem, Allah bilir ya diyor, bunun ale? Sizi ili yarı yarattı. E, Arap suresinin 69. ayeti. Sizi ili yarı yarattı Allah. Demek ki bunların içinden şeddat, Şeddet asıl manası çok yüksek. Şehitladi derler, şehitladi apartmanlar falan derler ya, yüksek. Şehitladi bir kral, hükümdad, sanki cennete nazir olmak üzere bir bahçe ve içinde bir saray yaptırmış. Bahçesinden, sütten, baldan nehirler akıtmış. Ağaçlarında, altından kuşlar kondurmuş. Sonra içine girip, oturmadan helal olmuş, ölmüş. Alt kavmi de Mut kavmi gibi putperest idiler. Hz. Hud'un iman teklifini kabul etmedi. Sonra şikretli bir fırtına. Onlar öyle oldu. Fırtına ile yerden bir, bir yerden bir yere çarpılar, helak oldular. Şimdi arkadaşlar bu, ayetleri türlü türlü, hala, hala böyle, aklı almayacak şekilde, Dün bir kasıra yani, aman Allah yani ayeti vermiş metni vermiş o hadiseyi ona bildiriyorlar şey yokmuş yani neyse Allah zülceler Allah çok merhamatlı Allah celal sahibidir zaten Allah celalidir i̇şte Allah Allah ateşe gelmez yani cesaybidir. Evet, e, cemali var ama olan carayi de var. Bunu Allah, <gülüyor> celal ve cemal sahibidir, güzel, yumuşak falan ama bir de dediğini yaptıran cinsindendir. Allah-u onların vakalarını bir işitip korku ve onun varlığıyla birbirimize inanalım diye onları öldürdü eğer kaziye bir aksi olsaydı, yani biz de eve gelip onlardan biraz az, az olsaydık, vay haydi. <gülüyor> Onları böyle ileri adamlar fırtınada helak oldu gittiyse, ya o fırtına biz olsaydı ne olurdu? Biz o, o ileri yarı haydi, dev gibi insanlar bir fırtınadan helak olduysa artık biz gibi onun yol, yolunda karıncayık olanlar kim bilir ne olurdu? Bunun için Allah'a ki onlar bizden Evet geldi ve elave oldu. Yani tam 20 gün beden geçen gün sana açıklaması. Şimdi ikinci bayis. Türkiye saat kaç? Zamanı kaç mı? Çok iyi. Kaç? 3:35. 3:31. 35. 3:35. Evet. Bak, ileri geçmiş. Bak hele. <gülüyor> geçiştirmeyiz. Yirmi otuz otuz bir, 20, 30, 30 bir var. Tamam, çok, çok. Bir okuyorum da neyse sorun. Peygamberlerden hangisi Orası. suç Kı ve ayıptan bahsettiyse, kaş gibi katı gönülden, kapkaracandan, emri ilahi hapı tutuşlarından ve kıyamet gönüle, düşüncesinden, uzak kalmalarından, heveslerinden bu alçak dünyaya, kadınlar gibi nefsi emareye, zevun olmalarından, nasihat edenlerin nüptelerinden, kaçmalarından, salihlerin yüzünü görmekten, rükmelerinden, gönüle ve gönül ehli olanlara yabancı durmalarından, sultan-ı manevi olanlara tirki gibi heylekârek etmelerinden, tok gözlü ve müstani olanlara direnci <gülüyor> sanmalarından, haset sevgiyle onları gizli düşman tutmalarından bahsettiği yapalım yedi sekiz bir cümlede bağlıdır neymiş o da peygambere de hangisi yani suç ve ayaktan basıysa taş ve taş gibi katı görünen kapkara candan olacak emri ilahi bu canlar bu canlar